Allah'ın şer tanıtılmış. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah <Sessizlik> Rabbil alamin. Afşalı salatı ve Atem teslim. Allah'ın şer tanıtılmış. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah <Sessizlik> Rabbil alamin. Afşalı salatı ve Atem teslim. Allah'ın şer tanıtılmış. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Afşalı salatı ve Atem teslim. Allah'ın şer tanıtılmış. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Afşalı وَاَدَخِلْنَا بِرَحْمَتْكَ ف۪ي عِبَادْكَ الصَّالِح۪ينَ اللّٰهُمْ اَم۪ينَ رَبَّعِينَ وَوَفِّقْ Allah Subhanehu ve Teala'dan yardım istiyoruz. Allah Subhanehu ve Teala'dan bizi başarıya ulaştırmasını niyaz ediyoruz. Bugün Arefe günü yani yarın bir Ramazan ilk orucu tutacağız. Ben bu dersleri arkadaşlar daha önce çekip yükleyebilirdik siteye. Ama Ramazan'da yapayım, oruçluyken yapayım dedim. Çünkü geçen sene dersleri oruçluyken yaptım. Gerçekten bereketliydi. Bu sene de inşallah aynı berekete ulaşmayı umuyoruz. Allah subhane ve teala bize ihsanını bol bol artırmasını bu mübarek saatte Allah subhane ve teala'nı diliyoruz. Kardeşler Kalbin iracı isimli kitaba başlıyoruz inşallah. Ramazan'da hedefimiz Allah subhane ve teala'dan başarı diliyoruz. Ramazan'da hedefimiz 30 günde 30 ders. Ödüllü yapacağımızı söyledik. Saat 6'da yayınlanacak. Bu ilk ders 9'da yayınlanır ama ondan sonraki dersler akşam 18'de yayınlanacak. Hızlı yapmanıza tabii ödüllü, ödülü de açıkladık zaten. Hızlı yapmanıza, bir an önce yapmanıza gerek yok. 24 saat içerisinde testi cevaplayanlar arasında e, yapacağımız çekilişte yani en iyi alanlar. Mesela bu e, ders sözlü olduğu için e, 100 alan çok olur. Yani 5 kişiden çok fazla olur. 13 kişi, 15 kişi, 20 kişi 100 aldı. Bu 20 kişiden yapacağımız çekilişte 5 kişiye hediye vereceğiz inşallah. Ramazan boyunca buna devam edeceğiz. Yani bizim katımızda biz bu dersi 6'da açtığımızda 7'de testi yapanla ertesi gün saat 5'te testi yapan arasında bir fark yok. Hız önemli değil. Hız önemli değil. Bizim açımızdan önemli olan ilk 24 saatte en yüksek notu alan. Bunların arasında çekiliş yapacağız veya ilk 5'e gireni ödüllendireceğiz inşallah. Kardeşler Ramazan disiplin öğrenme ayıdır. Yani Ramazan'ın birçok fazileti vardır. Ancak bizim hedefimiz, bizim bu derslerdeki hedefimiz, benim kendi hedefim disiplin öğrenmektir. Yani ben bir disiplinli şekilde günün belli saatlerinde bu dersi yapıp size sunacağım. Ve bununla kendimi disiplin edeceğim, disiplini öğreneceğim. Arkadaşlar Ramazan'ın dediğim gibi birçok fazileti vardır. Birçok kazanımı vardır. Ancak Ramazan'ın en önemli kazanımlarından bir tanesi disiplin öğretmesidir. Sahura kalkıyoruz. İftar vakti yani istediğimiz zaman yiyemiyoruz. İstediğimiz zaman içemiyoruz. İstediğimiz zaman istediğimizi yapamıyoruz. Ramazan bize disiplini öğretir. Bundan dolayı bu dersleri de disiplini öğrenmek için yaparsanız daha başarılı olursunuz. Yani iki tane talebe var. Talebenin birisi bir program yapmış kendisine. Ben günde e, her gün saat 3 ile 4 arasında kalbin ilacı dersine çalışacağım. Her gün 3'te oturdu. Dersine çalıştı 4'e kadar ve bıraktı. Ya da ben Akşam iftar, teraviden gelince saat 11 ile bir arasında iki saat kalbin ilacını çalışacağım. 30 gün boyunca bunu yaptı talebenin bir tanesi. Ama dersleri çok iyi anlayamadı. Dersleri çok iyi idrak edemedi. Bazı şeyler aklında kalmadı. İkinci talebe üç gün dört gün durdu. Dört günde dördüncü gün bütün dersleri hızlı bir şekilde dinledi. Beşinci gün sabah dinledi. Altıncı gün akşam dinledi. Yedinci gün öğlen dinledi. Ama dersleri çok iyi anladı. Birinci talebe daha eftaldir. Birinci talebe daha çok şey öğrenmiştir. Birinci talebe daha çok kazanmıştır. Çünkü amacımız nefsimizi disiplin etmek, kendimizi disiplin etmek. Ramazan'dan sonra da bu disiplin üzere hareket etmeyi öğrenmektir. En büyük problemimiz, İslami hareket olarak en büyük problemimiz disiplinsizliktir. Disiplinsizliktir. Allah'ın izniyle birinci hedefimiz burada kazanım, Ramazan'ın en önemli kazanımı olan Disiplini kazanmaktır. O halde ne yapıyorsunuz? Kendinize en müsait zamanı seçiyorsunuz ve her gün yapıyorsunuz. Yani e, üç günde bir, dört günde beş ders, beş günde yedi ders dinlemek yerine her gün bir ders. Günlük her gün bir ders. Kendinize bir saat belirleyin. Bir defter alın mutlaka. Deftere not ederek çalışın. E, ben olabildiğince uygun bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Amacımız disiplin. Evet. <gülüyor> Kalbin İlacı Edda u Kitabın ismi hakkında da biraz sonra bilgi vereceğim. Bu kitap Polen yayınlarından. Ben e, burada ekranımızı da göstereyim ben size. Bizim böyle bir ekranımız var arkadaşlar. Bakın. Arapça derslerine gidenler bilir. Bu ekran üzerinde ben size e, bu ekran üzerinde şey yapacağım. Böyle mesela kaydıracağım. Ondan sonra buradan not alacağım. İşte burada benim şeyim var. E, PDF'm var. Burada Size diyeceğim ki mesela önemli, yazım kötü biraz. Aslında yazım iyi de camın üzerine böyle zor şartlarda yazdığım için böyle oluyor. Bu şekilde e, tek tek anlatacağım, böyle bir ekrana geçeceğiz inşallah. E, siz de defter alın, kalem alın, bugünün ezberlenecek ayetini yazın. Ee, bir hadisten bazı sonuçlar çıkarmışsam onları yazın yazarak mutlaka yazarak çalışın kitabımız bu işlerken böyle sayfa sayfa sayfa sayfa ilerleyeceğim geçen sene çok heyecanlıydım ben çok güzel geçti çünkü şu an karşımda kimse yok kütüphanemde tek başıma oturuyorum ben karşımda sadece bir kamera var bizim teknik ekip sistemi kurdu sistemi kurması da baya bir zaman alıyor Teknik ekip sistemi kurdu, gittiler. Ben sanki siz karşımdaymışsınız gibi. Hatırlıyor musunuz? Geçen sene Ramazan'da da öyle oldu. Arapça derslerinde de öyle oldu. Arapça derslerinde bunu çok kişi tekrar etti. Hocam sanki birebir özel ders alıyormuş gibi. Bu amaçla yani e, bundan dolayı heyecanlıyım. Karşımdasınız gibisiniz. Tabii beni biliyorsunuz. Yani böyle sağa sola bakarsanız, elinizde telefonla oynarsanız, uyuya kalırsanız, e, yüzünüzü yıkamak zorunda kalmazsanız kızarım. Yani bunu da bilin. Kızdığım zamanda da ne yapmayın kusura bakmayın bana ee, hoca her şeyi hani hocadır ne yapsa yeridir derler ya hoca ne söylese yeridir ee, böyle karşımdaki gibi bundan dolayı heyecanlıyım yani bir mescitte değil de şu an Türkiye'nin veya dünyanın Azerbaycan'da bilhassa Azeriler hepsini kucaklıyorum sevgiyle selamlıyorum büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Benden küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Ben çok seviyorum Azerileri. Çok aşırı katılım gösterecekler. Bunu da biliyorum çünkü birkaç gündür bezde katılacağız. Nasıl katılacağız? Telefon numaramız olmuyor. Hocam şöyle beni devamlı arıyorlar, fikir istiyorlar. Dünyanın birçok yerinde Azerbaycan'dan Avrupa'dan Türkiye'nin birçok ilinden burada oturmuşuz hep beraber ders yapıyormuşuz gibi ben o histeyim umarım sizde o hissi yakalayabilirsiniz sözü fazla uzatmadan kitabımızın yazarı İbni Kayım'dan kısaca bahsedeceğiz arkadaşlar İbni Kayım İbni Teğmiye'nin talebesidir İbni Teğmiye'nin talebesidir İbni Kayım arkadaşlar 1292 doğumludur 1292 ee, değil mi 1292 evet 1312 yılında İbn Teymiye ile tanışıyor. İbn Temiye'ye tanışıyor. İbn Temiye Mısır'a dönüyor. Mısır'da İbn Teymiye ile tanışıyorlar yani 20 yaşında. Ölene kadar İbn Temiye'ye talebelik yapıyor. Bir milim ayrılmıyor. Ölene kadar İbn Temiye'ye talebelik yapıyor. Hatta deniyor ki İbn Teymiye'nin hiçbir eseri olmasaydı İbn Temiye'nin yüceliğini anlamak için İbn Kayyim yeterliydi. İbn Temiye'nin yüceliğini anlamak için İbn Kayyim yeterliydi. Müthiş bir alim. Şunu çok rahat söyleyebilirim. Onu çok rahat. Şu an şu coğrafyada yaşayan, şu dönemde yaşayan bir Müslümanın i̇bn Kayim'in kitaplarından uzak durması mümkün değildir. Mümkün olmamalıdır. Çünkü biz şirk diyarında yaşıyoruz. Her tarafımız günah. Her tarafımız fıskı fucur. Her gün gözümüzle, kulağımızla günaha batıyoruz. Yani şeytanların cirit attığı bir ortamda yaşıyoruz. Kalbimiz bundan etkileniyor. Kalp etkilenince ameller etkileniyor. Peki yapmamız gereken kalbi, ıslah etmemiş. Kalbi ıslah etmedi. iki tane büyük alim vardır. Birisi İmam Gazali'dir. Birisi de İbni Kayım'dir. İbni Kayım'a ben diyorum kalp doktorudur. Yani manevi hastalıkların e, profesörüdür İbni Kayım. Manevi hastalıkların. Bundan dolayı ee, İbni Kayım'dan bağımsız kalmayın. Bütün kitaplarını olabildiğince birden çok okuyun. Şu an biz El Fevairi Mescid'de ders yapıyoruz. O da site atılıyor. Dokuzuncu dersi yaptık. Ama daha açılmadı. Biraz daha biriksin. Hepsini bir açacağız onun. Ee, i̇şte kalbin ilacına başladık. Ben böyle bir niyet ettim. Allah Subhanahu ve Teala benim niyetimde halis kılsın. Ve beni başarıya ulaştırsın. İbni Kayım'ın kitaplarını olabildiğince şerh yapacağım. Ve bu şekilde yapacağım. Yani bu şekilde bir sınıfta yapar gibi ekran başında tahta başında yapar gibi İbni Kayyım'ın kitaplarını başından ömrüm yettiği sürece mutlaka İbni Kayyım'ın kitaplarını size ders yapacağım. İbni Kayyım'ın ilmini. Benden sonraki nere taşıyabilmek İbni Kayyım zaten taşımış kendi ilmini bugüne kadar ulaştırmış ama ben de bu konuda bir vesile olabilirsem İbni Kayyım'ın ilmini size taşımada küçük böyle küçük bir vesile olabilirsem benim en mutlu olacağım işlerden bir tanesi olacak. İbni Kayyım arkadaşlar 1292 1292 Hicri 691'de Şam'da Havran kasabasında Zura veya Zera a köyünde doğuyor arkadaşlar. Babasından başlıyor ilk öğrenimini. feraiz ilmini babasından okuyor. İbni Hacer. İbni Hacer el-Eskalani'nin Eddürer-ül diye bir eseri var. Böyle büyük alimlerden bahseden. Orada babasından için, İbni Kayım'ın babasından için diyor ki çok ibadet ederdi. Tamam mı? Çok ibadet ederdi yani. Çok ibadet eden bir tanesiydi. Daha sonra İbni Kayım arkadaşlar İbni ile tanışıyor. 20 yaşında. Ee, ölünceye kadar İbni Tehmiye'nin derslerine devam ediyor. İbn-i o dönemlerde e, tabii gençliğinin zirvesinde diyor. Kuvvetinin zirvesinde fıkı müthiş uzak. Hocasının ilminden, feyzinden kana kana içiyor diyor kitapta. Ben bunu da İbn-i hayat hayatı için özellikle hazırlanmadım ben. E, özellikle hazırlanmadım. Zadül Mead'ın girişinden okuyorum. Birçok konuda ondan faydalanmış... Ee, hocasının sevgisi onu sardı diyor evet. Birçok yerde imamımız dedi ki, şeyhimiz dedi ki, hocam dedi ki böyle. Kitaplarında Zadül Meadd'da böyle çetrefilli konulara girdiği zaman imamımız dedi ki, şeyhimiz dedi ki, şeyhim dedi ki diye hemen İbn Teymiyeden delil getirir müthiş bir talebe. Yani arkadaşlar bu anlatılabilecek yani bu çok bambaşka bir şey. İbn Temiyesiniz, ürününüz İbn Kayyım daha lafa ne hacetler var? var mı bizde böyle bir şey yok bizde böyle bir şey yok maalesef yani sen İbni temiyesin kendin İbni Teymiye olmuşsun meyve meyve veriyorsun verdiğin meyve de İbni Kayyım verdiğin meyve de İbni Kayyım arkadaşlar ben hep şunu söylüyorum İbni Kayyım'ın sofrası dolu doludur İbni Kayyım'ın serdiği sofraya biraz sonra göreceksiniz kitaba başladığımız zaman ve ilerleyen derslerde de göreceksiniz İbni Kayyım'ın sofrasına oturduğunuz zaman çok zengin bir içerik görürsünüz çok zengin bir içerik görürsünüz. Her yiyecekten vardır ve her yiyecek en tatlı, en lezzetli yiyeceklerdir. Yani İbn-i kitapları bambaşkadır. Daha ne kadar söyleyeyim? Hemen yarın İbn-i bütün kitaplarını sipariş verin, alın, okumaya başlayın. Kitaplarından da bahsedeceğim. Mesela onun eserleri arasında emthal Kur'an var. Kur'an'daki misaller ince bir şey. Ve ciz yayınlarından çıkmıştı hatırladığım kadarıyla. Kur'an'daki misallerdeki inceliği anlatıyor. Müthiş bir eser. Zâdül ma'ad fî heddi khayril ibad. Müthiş bir eser arkadaşlar. develin üzerinde, eşeğin üzerinde yolculuk esnasında yazmış. Türkçesi altı cilt. Eski iklim yayınlarının ki bende altı cilt şu baskılar bende. Göstereyim. Bendeki baskı bu. Ama yeni dua yayınlarından çıktı. Nuh yayınlarından çıktı. O da aynı baskı. Beş cilt olarak çıktı. Mükemmel bir eser. Ee, tam bir e, ilim külliyatı ne ararsanız var. Ve hadislerle meseleyi öyle güzel izah etmiş ki mükemmel bir eser arkadaşlar. İbn-i o eseri mükemmel bir eser. Ee, Zadül Maat Fihedi Khayril İbad. Başka İlâmül Muvakka'in An Rabbil Alemin. Müftülerin fetva vereceği zaman veya hükmedeceği zaman uyması gereken kurallardan bahseden bir kitap. İgâthetü lehvan Başka Ahkam-ı ehl -zimme. Hukmu Tarik Salat. Biz bunun tercümesini yaptık. Basacağız inşallah. Başka Esşafiyatül Kafiye. Başka Başka Başka Medaricüs Salikiyin. O işte bu bu müthiş bir eser. Ancak bunu tek başına okuyarak anlayamayız. Ee, Şeyh Herevi'nin Tasavvuf büyüklerinden Şeyh Herevi'nin Menazil isimli kitabının şerhidir. Orada e, Allah yolunda ilerleyen bir mürşidin, bir müridin mertebelerinden bahseder. O kitap ve ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım isteriz. Fatiha suresi ayetinin tefsirdir arkadaşlar. Fatiha suresi ayetinin tefsiri oradan mertebelerden bahseder. Şu mertebe, oradan sonra bu mertebe, rıza mertebesi, sıdk mertebesi, ihbat mertebesi müthiş bir şeydir. E, kendiniz okuyarak anlayamayız. Yani çok faydalı olmaz. Böyle hocayla ders yapmak gerekir. Bilmiyorum Allah Subhanahu ve teala bize nasip eder mi bilmiyoruz. El fevait. Bizim şu an derslerini yaptığımız kitap Sübhanallah arkadaşlar Yani ben hesaplamıştım dörder beşer sayfa Ders yaparsam şu kadar sürede bitiririm diye Derse başlamadan Derse bir başladık bir cümle üzerinde uzun uzun duruyoruz İkinci cümle üzerinde uzun uzun Bitmiyor yani o kadar bereketli bir kitap ki Mutlaka sitemize atılıyor Youtube kanalına değil arkadaşlar Şehadetmektebi.com'a atılıyor Açıldığı zaman mutlaka onu da ders yapın Derim size Ondan sonra başka ne var İki hicret yolu, iki hicret yolu. Bunun da tercümesi var Türkçe'de. Müthiş bir şey. Miftahu ı dair-i O, Saadet yurdunun anahtarı. Saadet yurdunun anahtarı. Ee, o kitabı okuduğunuz zaman zaten beyniniz duracak. İbni Kayyum biyoloji biliyor. Astronomi biliyor, tıp biliyor, şer ilimleri biliyor. Yani o kadar çok şey biliyor ki yıldızlardan bahsediyor, rüzgarlardan bahsediyor, arzdan bahsediyor, zooloji biliyor, hayvanlar biliminden bahsediyor. Ve bunlardaki hikmetlerden bahsediyor. Tilkinin yaratılışındaki hikmet, devenin yaratılışındaki hikmet. Devenin boynu niye uzun, filin niye boynu yok arkadaşlar hiç düşündünüz mü? Devenin boynu uzun, filin boynu yok. Çünkü devenin başı küçücük. Bu yüzden dolayı başı taşıyabilecek boyun var. Yani o uzun boyuna küçük baş. E filin başı kocaman. O başı taşıyacak boyun olmaz. Boyunsuz. Bundan dolayı filde daha rahat hareket etsin diye hortum. Fil daha rahat hareket etsin diye hortumu var filin. Ama Devenin boynu olduğu için hortuma gerek yok. O boynuyla alabiliyor. Bu hikmetleri anlatmış. Tilkinin kurnazlığını anlatmış. Atın kafasının dik gözlerinin yanında olmasının hikmetini anlatmış. Subhanallah. Atın kuyruğundaki hikmetleri anlatmış. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Yani o kitabı aldığınız zaman böyle 3-5 kere okumaya doyamazsınız. Miftav-ı Dair-i Saadet Yorun'un anahtarı. Tercümesi de çok güzel. Yani kim yaptı bilmiyorum ama BK yayınlarının bir kitabı. Onu mutlaka alın inşallah. Başka başka benim aklıma gelen burada birçok kitap var ya Uddetü sabirin ve zahiratü şakirin sabredenler ve şükredenler Oo. Pınar yayınlarından çıkmıştı bu benim bildiğim kadarıyla daha sonra Polen yayınlarından çıktı sabredenlerin mertebeleri, şükredenlerin mertebeleri sabrın fazileti, şükrün fazileti okumaya doyamayacağınız bir kitap bir kitap arkadaşlar daha birçok eser var ben buradan bakayım kendi kütüphanemden bakayım Allah sevgisi var mesela. Fatiha suresinin tefsiri var. Dua ve zikirleri var. Birçok kitap var yani. Benim elimdeki listede 55 kitap sıralanmış. Ee, Hadil Ervah var. Bu da tercüme edildi. Cennetin sıfatları diye e, itisam yayınlarından zannetesem tercüme edildi. Birçok kitabı tercüme edildi. Bunların hepsini e, tavsiye ederim. Yani benim tavsiye ederim demem bile böyle, belki biraz böyle zayıf kalır. İbn-i öğrencileri arkadaşlar kimmiş öğrencileri mesela? <gülüyor> ee, İbn-i Receb el-Hanbeli hani e, ilim ve hikmetler kitabı var ya ben çok şey yapıyorum. Elle hadisin şerhi, cami ulum ve hikem onun da tercümesi var. Müthiş bir eserdir. Elle hadisi şerh etmiş i̇bn Recep el-Hanbeli, İbnü i şey İbn-i öğrencisiymiş birincisi. İkincisi i̇bn Kesir. bu Tefsir yazarı var ya bizim tefsir yazarı El Bidaye ve Nihayen yazarı İbni Kesir. İbni Kayyimin hem arkadaşı hem de talebesi. Hem arkadaşı hem de talebesi. Bir alim var arkadaşlar bunu duymamışsınızdır. Ebu Abdullah el Makcisi İmam Zehebi onun hakkında diyor ki onunla her buluşmamda mutlak ondan bir şey öğrenmişimdir. Bak İmam Zehebi e, otorite bir alimdir. Otorite bir alimdir. İbn-i talebesinden bahsederken diyor ki ben bu talebede şey Ebu Abdullah el-Maktisi. Ebu Abdullah el-Maktisi ben onunla her karşılaştığım zaman ondan bir şey öğrenirdim. Yani İbn-i talebesi bile Zehebi'ye bir şey öğretiyor. Zehebi zaten üstadların üstadı. Hadis ilminde son nokta Zehebi'dir. i̇bn Hacer'dir ikisidir yani. Selefin hadis noktasındaki ihtilafında içinden çıkamazsan Zehebi'ye ve i̇bn Hacer'e git derler. Zehebi imamların imamıdır. Böyle bir imam İbni Kayyim'in talebesi hakkında ne diyor? İbni Kayyim'in talebesi hakkında ben onunla ne zaman buluşsam ondan bir şey öğrenirdim diyor. Müthiş bir şey değil mi arkadaşlar? Ee, oğlu İbrahim, oğlu Şerafuddin e, bunların ikisi de şeydir. Ee, İbni Kayyim'in öğren öğrencileridir arkadaşlar. İbni Kayyim el-Cevziye denmesinin sebebi... E, Kayyım bir medresede e, müderreslik yapan oranın işleriyle ilgilenen kimse Kayyım. İbni Kayyım'ın babası Cevziye çok meşhur bir medresedir Cevziye medresesi oranın müderresiymiş oranın Kayyım'ymiş yani bakıcısı. Yani oranın yöneticisi bakıcısı neyse artık ee, İbni Kayyım el Cevziye demek Cevziye medresesinin oğlu. Yani İbni Kayyım İbni Kayyım'ın gerçek ismi değil İbni Kayyım'ın gerçek ismi Şemsettin'dir. Şemseddin lakabı tamam mı? Ee, künyesi Ebu Abdullah'tır. Künyesi Ebu e, Abdullah. Tam adı Muhammed bin Ebubekir Bekir bin Eyyub bin Saad bin Haris Ezzer'i Edmeşki şeklinde şey yapıyor. Ee, i̇smi Şemseddin'dir. Asıl ismi Şemseddin'dir. Ama neyle meşhur olmuş? İbni Kayım el-Cevziye. Cevziye medresesinin oğlu. Cevziye Medresesi Hanbelilerin çok meşhur bir medresesidir. Yıllarca talep üretmiştir, yıllarca talebe çıkarmıştır. İşte İbn-i babası, İbn-i babası, o medresenin kayyimi. İbn-i de onun oğlu, İbn-i el-Cevziye, Cevziye Medresesi'nin oğlu. Evet, şeyi karıştırmayın arkadaşlar, bir de Ebu'l Faraj i̇bn Cevzi var. Ebu'l Faraj i̇bn Cevzi, Saidul Hatır diye bir kitabı var. Bir Alemin Günlüğü diye tercüme edildi timaş yayınlarından. Tahlil yayınları hatırlı satırlar diye çıkardı özetini. Bu çok karıştırılır. Ebu'l Faraj İbnül Cevzi ile İbn-i el-Cevzi'ye çok karıştırılır. Bunu karıştırmayın inşallah. Evet. Bir de öğrencilerin ne demiştir İbn-i hakkında? Hafiz i̇bn Recep diyor ki, Üstadımız ibadete çok düşkündü. Gece namazına kalkardı. Namazı oldukça uzun kulardı. Kendisini ibadete verirdi, zikret çok düşkündü, gönlü Allah aşkıyla yanıp tutuşmaktaydı. Sürekli tövbe eder, sürekli Allah'a yalvarıp yakarırdı. Alim işte, ilim bunu gerektirir. Bizim gibi günahlara dalmayı gerektirmez. Bir şeyler öğreniyoruz, öğrendiklerimiz bizi ibadete değil, Allah'a değil. Allah subhane ve teller bizleri ıslah etsin, hepimizi ıslah etsin kardeşler. Görüyorsunuz alim, çokça tövbe eden, çokça namaz kılan, Allah'a yalvarıp yakaran, ona boyun büken, onun önünde kulluğunu sergileyen. Yani arkadaşlar onlarla bizim aramızdaki fark bu. Onların ilmi onları Allah'a gönderdi. Bizim ilmimiz ise <gülüyor> Allah Subhanehu ve Teala'dan yardım istiyoruz. <gülüyor> ben diyor bu konuda onun gibisini görmedim diyor İbni Recep. Ondan daha geniş bilgili olanı görmedim diyor. Çok imtihandan geçti. Defalarca eziyet gördü. En son İbni Temi'ye ile birlikte aynı kaleye hapsedildi. Hocasından ayrılmıyor. İbni Temi'ye hapsediyorlar Mısır'da. O da hocasının yanında. Hocası vefat edene kadar cezaevinden çıkmıyor. Zindandan çıkmıyor. Cezaevinde yani zindanda devamlı Kur'an okur, tefekkür eder ve düşünmekle meşgul olurdu diyor. Bakın diyor ki ben onun gibisini görmedim diyor. Onun gibisini görmedim diyor subhanallah. İbni Kesir hadiste çok meşhurdu diyor. İlimle pek çok ilimle meşgul oldu diyor. İbni Teymiye Mısır'dan dönünce onun derslerine ölümüne kadar devam etti i̇bn Teymiyyeden çok şey öğrendi. Gece gündüz ibadetle meşguldü. Güzel Kur'an okurdu. Güzel ahlaklıydı. İnsanları severdi. Hiç kimseye haset etmez. Hiç kimseye eziyet etmezdi. Hiç kimsenin kusurunu araştırmazdı. Hiç kimseye kin duymazdı. Bu güzel arkadaşlar bakın. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Allah hamd ediyorum. Hiç kimseye kin duymazdı. Arkadaşlar kalbinizde kim beslemeyin. Sevgi besleyin sevgi. Kalbinizde kim beslemeyin. Müslümanlara karşı kim olursa olsun. Dün bir programımız vardı, bir davet olacak. E, kimi çağıralım dedi arkadaşlar. Herkesi çağırın dedim. Her Müslümanı çağırın. Şu onu da çağırın, onu da çağırın. Dost düşman demek sizin. Bizi seven bizi sevmeyen demek sizin. Her Müslümanı çağırın. Müslümanın kalbinde Müslüman'a karşı kin yer almamalıdır arkadaşlar. Kalbinizde kin tutmayın. Çünkü bu yüktür. Bu size yüktür. İnsanlara karşı, Müslümanlara karşı kin tutmak, bu size yük verir. Onunla en çok düşüp kalkan, onun en çok sevdiği bendim diyor İbni Kesir. İbni Kesir ne diyor? İbni Kayyım'ın en çok sevdiği kişi bendim diyor. Ben zamanımızda ondan daha çok ibadet eden birini tanımıyorum. Subhanallah İbni Kesir diyor ki ben zamanımızda ondan daha çok ibadet eden kimseyi tanımıyorum diyor. Kendisine has bir namaz kılışı vardı. Namazı çok uzatırdı. Namazda secde ürküyü çok uzatırdı. Bu yüzden bazı arkadaşlar onu kınardı. Ama o bundan hiç vazgeçmedi. Arkadaşların uzun namaz kılmaktan ne kadar kınarlarsa kınayınsınlar hiç vazgeçmeyin. Cenazesi tıklım tıklım doluydu. Kadılar, ileri gelenler, salihler ve halk cenazeye katılmış. Maaşını taşımak için izdiham olmuştu diyor. E tabi ki böyle bir ilim üzerinde gidersen Allah subhane ve teala ölüm gününde de sana yardım eder. Allah subhane ve teala ölüm gününde de sana yardım eder. Evet. <gülüyor> Kadı Burhanettin Ezzer'i diyor ki gök kubbe altında ondan daha geniş bir bilgisini görmedim. Gök kubbe altında ondan daha geniş bir bilgili kimseyi görmedim diyor Kadı Burhanettin Ezzer'i. Evet ee, İbni Hacer diyor ki cesur kalpliydi, geniş bilgiliydi, ilimlerin bir çoğunda mutkindi diyor. İlimlerin bir çoğunda mutkindi diyor. Daha çok şeyler söyleyebiliriz. Bizim eee... İmni Kayım hakkında söyleyeceğimiz bu kadar yeterli olsun. Biz hemen metnimizin başına geçelim inşallah. Şöyle şunu da biraz önümüze çekelim. Şu şekilde. Ee, bu ders bir giriş dersi olsun arkadaşlar. Konuya hemen girmeyelim inşallah. Konuya hemen girmeyelim. Bir giriş dersi olsun. Bu dersimizin ismi de konu. E, Kur'an ne demişiz? Kur'an-ı Kerim şifadır. Evet, Kur'an-ı Kerim şifadır. Kitabın ismi Edda ve Deva arkadaşlar. Burada şunu da söyleyeyim. Bazı kimseler karıştırmışlar. Yani İbni Kayyim'in iki tane kitabı olduğunu zannetmişler. Onlardan bir tanesi Edda ve Deva. E, hastalık ve ilaç manasında. Biri de El Cevabul Kafi li men an dawa'i şafi. Ee, şeklinde böyle bir isim iki kitap aynı arkadaşlar bazıları bu iki kitabın ayrı kitap olduğunu zannetmişler başka bir kitap ee, şey başka bir kitap zannetmişler el başka bir kitap ikisi aynı kitaptır ikisi aynı kitaptır çünkü kitap bir soruya sorulan cevap üzerine tehlif edilmiştir subaynallah birisi soru soruyor ortaya bu kitap çıkıyor Ortaya bu kitap çıkıyor. Sorulan soruya verilen cevap bu kitap. Soru nedir peki? Sorudan da bahsedelim hemen. Ee, kitap neden bahsediyor? Hemen onu söyleyeyim. Kalbinleci arkadaşlar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Ela fil cicedu mudgatan, iza saluhat, saluhel iza ela, Dikkat edin, o kalptir diyor. Vücutta bir et parçası vardır. O iyi olursa bütün vücut iyi olur. O kötü olursa bütün vücut kötü olur. Dikkat edin o kalptir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte arkadaşlar bundan dolayı kalbin tedavisi çok önemlidir. Kalbin tedavisi çok önemlidir. Kaidemiz şudur bizim. Biz organlarımızı hastalıklardan koruruz. Mesela gözümüzü hastalıktan koruruz. Kulağımızı hastalıktan koruruz. Burnumuzu, bedenimizi, cesedimizi hastalıktan koruruz. Hastalındığı zaman ise hemen tedaviye başlıyoruz. Kalp de bizim organlarımızdan bir tanesidir. Kalbi de hastalıklardan korumamız lazım bir. İki hastalandığı zaman hemen onu tedavi etmemiz lazım. Ramazan ayındayız. Bereketli bir aydayız. Kalbimizi tedavi etmenin en güzel yolu. Bu da bizim Ramazan'daki ikinci hedeflerimiz olsun. Birinci hedefimiz neydi arkadaşlar? Disiplin kazanmak. İkinci hedefimiz kalbimizi ıslah etmek. Peki soru nedir? Soruya bakalım inşallah. Bir soru soruyor. Ma taqulu ulama, alimlerin ileri gelenleri. Ben şurada kitabımı açayım, ee, kalemimizi de alalım. Evet, rengimiz ne olsun? Bugün hangi rengi kullanalım arkadaşlar? Şeyden biliyorlar. Arapça derslerine katılanlar bilirler. Ma taqulu saadetül ulama. Evet. Zaman zaman Arapça şey de yapacağım. Çok kısa böyle Arapça bilgilerde vereceğim ama fazla değil. Çünkü Arapça bilmeyenler sıkılabilir. Alimlerin ileri gelenleri ne dedi? Soru bu. i̇bn kayime bir soru soruluyor. Ma tegûlü ne dedi? Es-saade. Saade arkadaşlar normalde e, mutlu, mutluluk, saadet, mutluluk. Ama ileri gelenlere mesela paşaya saade denir. Yani yüksek mevkideki kişilere kitap şeklidir aslında. Tamam yüksek mevkideki kişilere e, kita, e, şeydir. Ma تقول السعاده alimlerin önde gelenleri ileri gelenleri paşalar tam tamam. paşalar diye tercüme şey olur sıkıntı yani iyi bir şey olmaz ee, ne dedi Eimmetu'd-din dinin imamları ne dedi şimdi soruyu soruyor soru soran soruyu kime soruyor herkese değil bak dinin ileri gelenleri e, dinin imamları alimlerin önderlerine soruluyor ha buradan bu sorudan bazı şeyler çıkartacağız biz e, hikmetler çıkartacağız herkese soru sormayacaksınız herkezden din dinlemeyeceksiniz herkezden ilim öğrenmeyeceksiniz Abdullah İbni Mübarek ne diyor Müslüm'de geçen bir hadis olması lazım Allah alem, bu din bu ilim sizin dininizdir onu kimden öğrendiğinize dikkat edin bu ilim sizin dininizdir onu kimden öğrendiğinize dikkat edin diyor Abdullah İbni Mübarek arkadaşlar dikkat yani bugün en büyük problem bu. Arkadaşlar bana soruyor. Hocam şöyle bir görüş var. Kimin görüşü bu? Arkadaşlardan duydum. Dinleme. Dinleme. Herkesi dinleme. Bak soru soruluyor. Burayı ben güzelce işaretleyeyim. Bakın soru soruluyor. Soruda soru kime soruyor? Din'in imamlarına, alimlerin ileri gelenlerine. Soru mu soracaksın? Din imamı bulacaksın, ona soru soracaksın. Soru mu soracaksın? ...ilim ehline soracaksın. Birini mi dinleyeceksin? ...ilim ehlini dinleyeceksin. O işi bileni dinleyeceksin. Arkadaşlar doktor olmayan bir kimseye gidip de tıp hakkında soruyor musunuz hastalarınızı? Ee, aile hukukunu bilmeyen bir kimseye aile derdinizi anlatıp bana çare bul diyor musunuz? Çocuğunuz hastalandığı zaman alt komşuya mı götürüyorsunuz? Bilene gidiyorsunuz. Kardeşler bu din bizim hayat varlığımız. Cennet ve cehennem var bunun sonucunda. Dünya ve ahiret mutluluğu veya bedbahlığı var. O halde herkesi dinlemeyeceğiz. Herkesi dinlemeyeceğiz. Bir. İkincisi herkese soru sormayacağız. Bu sorudan çıkardığımız birinci sonuç bu. İkinci sonuç. Bak alime soru sorarken diyor ki alimlerin ileri gelenleri, dinin önderleri yani alime iltifat üzere davranıyor. Alime. Alime nasıl davranacağınızı bileceksiniz. İlim ehline nasıl davranacağınızı bileceksiniz. Ben size söylüyorum. Bu benim size bir hoca olarak değil. Bir abiniz olarak. Bir kardeşiniz olarak. Bir dostunuz olarak. Kim olursa olsun ilim ehline dil uzatmayın. Eğer diliniz ilim ehline değerse vallahi ıslah olmazsınız. Çok zor olursunuz. Islahınız çok zor olur. Kim olursa olsun sevin veya sevmeyin. Kabul edin veya etmeyin. Ama bir kimsede ilim varsa şir'i ilimler varsa bu kimselere dil uzatmayın. Kanınızı alimlerin etiyle sakınlıkla zehirlemeyin. Bak Adam soru soruyor. Birisi soru soruyor. Diyor ki alimlerin paşaları, ileri gelenleri, dinin imamları. Bak hemen yüceltiyor. Görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz. Alimlere karşı bu şekilde tavır takılması gerekir. Demişler ki Allah kadında konumu en yüksek olan alimlerdir. Meleklerdir, peygamberlerdir, alimlerdir. Yani alimler insanlarla Allah arasındadır arkadaşlar. Alimler insanlarla Allah arasındadır. Melekler İlim ehlinin önünde tevazuyla, saygıyla eğiliyorlar. E, gökyüzündeki cisimlerden, kuşlardan, e, denizdeki balıklar, e, toprağın altındaki, altındaki hasarat bile alimlere istiğfar ederken, sen alimin gıybetini yaparsan, sen alimin arkasından konuşursan, sen alimin dedikodusunu yaparsan, sen ıslı olmasın dostum. Ben sizi bir abiniz olarak, bir kardeşiniz olarak, bir dostunuz olarak, bir hocu olarak değil. Bir dost olarak size bunu tavsiye ediyorum. Radıyallahu anhum ecma'in. Türkçesinde kaçıncı sayfadayız? Ben onu da söyleyeyim de bir sual diye başlamış. O dokuzuncu sayfa. Türkçesinde dokuzuncu sayfadayız arkadaşlar. Tamam mı? Dokuzuncu sayfayı işliyoruz. Bunlar ne dediler? Kim hakkında? Bir adam var bir musibete uğratır. Bu alim en ve bu adam biliyor ki musibet ile kast edilen iki tanedir arkadaşlar bir dünyi musibet hastalık filan olabilir iki e, dini musibet dini musibet ki kast edilen asıl kast edilen de budur bir günaha e, be, e, dücar oldun günahlar işliyorsun bu bir musibettir bu kimse hakkında alimler ne dediler bu adam bu alim bu adam en biliyor ki in istemarrat fihi bu bela uzamaya devam ederse bu bela sürerse efsedet alayhi dunyahu ve ahiretahu onun dünyasını ve ahiretini yok edecek. Öyle bir belaya uğradı ki öyle bir günahın içine düştü ki o günaha devam ederse dünyası da berbat olacak, ahirette de berbat olacak. Bunu biliyor. Ancak vakat işte hedefi dif'aha an-nefsihi بكل bütün yollarla bu belayı nefsinden defetmek istedi. Vakit iştehade çalıştı, fi dıfâha yok etmek için çalıştı. An nefsi, nefsinden bunun yok etmek için çalıştı. Bütün tariq, bütün yolları denedi. Fama yezdado illa tevakkuden ve şiddeten. Onun ancak ee, tevakkut ateş yakmak, vaka ateş yapmak. Şeyde var ya Bakara suresinde, meselehum. Şu kelimeyi anlatıyorum arkadaşlar. <gülüyor> Mesel tevakkut. Ee, meseluhum. Burada da aynı şekilde değil mi? Evet. Tevakkuden. Meseluhum ke meselil neziz tevkade nara istevkade vekade ateş yapmak. Demek tevakkut tutuşmak. Yani bu adam ne kadar uğraşırsa uğraşsın, bütün yolları denedi ama sadece bu belanın ateşin tutuşması ve şiddeti arttı. Femel hîletu fî defihâ. Bunu defetmek için, bunu ortadan kaldırmak için yol nedir? Ne yapması gerekir? Şimdi soru çok güzel arkadaşlar. Soru çok güzel. Niye? Bir, soru sorarken sana faydalı olanı soracaksın. Bu sorudan çıkardığımız bir başka sonuç. Sorudan sonuçlar çıkartıyoruz. Kitabı okuyup geçmeyeceğim arkadaşlar. Hocam en ince detayına kadar, en ince detayına kadar anlatacağız. Biraz uzun oldu ama 30 dakikada kesecektim. 34 dakika olmuş. Ee, bunu biraz idare edin. Bu dersi biraz idare edin. Cevaba önümüzdeki ders geçeceğiz inşallah. Soru e, biraz uzun oldu. Bunu idare edin. Bu kadar uzun olmayacak. E, şimdi e, şerh çalışması yapıyoruz. En ince detayı anlatmak zorundayım. Yoksa okuyup geçmeyeceğiz. Şimdi soru sorarken bir sana faydalı olanı soracaksın. Faydasız olanı sormayacaksın. Sana faydalı değil yani arkadaşım bir ablamız soru soruyor erkeklerle ilgili bir meseleyi. Yani ne yapacaksın sana faydalı değil ki. Bu bilgiyi öğrenmen sana faydalı değil. İki öyle önemli bir konuda soruyor ki bu soruda alacağı bilgi onun ahiretini kurtaracak. Onun dünyasını kurtaracak. Öyle öylese böyle sorular sorun arkadaşlar. Soru sormanın edebi. Soruyu öyle güzel sordu ki yani hocam dedi ben bir musibete uğratım. Tamam gayret et. Gayret ediyorum yani. Gayretini de ortaya koydu. Gayreti niyetim bu beladan kurtulmak, bu musibetten kurtulmak, bu hastalıktan kurtulmak hocam. Bu hastalık ben biliyorum ki benim dünyamı da ahiretimi de rezil edecek, berbat edecek. Tabi hangi hastalıktan bahsediyoruz? Bedeni hastalıklardan değil. Bu sorunun e, sorulma sebebi kalbi hastalıklar. Çünkü nereden anlıyoruz bunu? Nereden anlıyoruz arkadaşlar? Bakın. O kelimeyi göstereyim ben. Ee, heh, Efsedet aleyhi dünyahu ve ahiretuhu onun ahiretini kötüleşti bak şu kelime işte ben bu kelimeyi biraz farklı şeye alayım evet ee, bizim silgimiz neredeymiş uzun zamandır şey kullanmıyorum ya bu programı unuttum evet şurayı silelim bu kelimeyi şöyle mavi alalım arkadaşlar Bak soru sorarken ahiretimi mahvedecek dedi. Ahireti mahveden nedir? Kalbi hastalıklardır. Baş ağrısı mahvetmez ki. Kanser ahiretini mahvetmez ki. Bu benim ahiretimi mahvedecek. Biz bu kelimeden anlıyoruz ki, ahiret kelimesinden anlıyoruz ki bu soru kalp hastalıklarıyla ilgili bir sorulmuş soru. Tamam mı? Ahireti ifsad eden nedir? Ahireti ifsad eden kalp hastalıklarıdır. Bak ne kadar güzel soru sordu gördünüz mü? Ee, ben uğraşıyorum ama uğraşıyorum ama ne kadar çalışırsam çalışayım sema yazdadu bu başka bir usta da diye gelmiş illa tevakkuden ve şiddeten ben ne kadar uğraşırsam uğraşayım hastalığın şiddeti artıyor ha demek ki demek ki bu sorudan bir kayda daha çıkartıyoruz hastalığın çözüm yolunu bilmezseniz ne kadar uğraşırsanız uğraşın o hastalığı çözemezsiniz hastalığın çözüm yolunu bilmezseniz kalbi hastalıklar hocam gözüm harama bakıyor Çözüm yolunu bilmezsen ne kadar uğraşırsan uğraş harama bakmaya devam edersin. Hocam dilim haramla meşgul oluyor. Çözüm yolunu bilmezsen ne kadar uğraşırsan uğraş yapacağın hiçbir şey yok. E, o onun artıracak. Devam ediyor. Bakalım ne söylüyor. men <gülüyor> Allah hastaya yardım edene rahmet etsin. Nasıl tercüme etmişler bakalım bir. Ee, Allah musibete uğrayan kimseye yardım edene rahmet etsin. Evet. Musibete uğrayan kimseye rahmet etsin. Dua da ediyor. O halde soru sorarken dua da edeceksiniz. Soru sorarken sorduğunuz hocaya, sorduğunuz alime dua edeceksiniz. Bak dua ediyor. Dua ediyor. Anladınız değil mi? Yani sen bana yardım et Allah da sana yardım etsin diyor. Sen bana yardım et. Allah da sana yardım etsin. Arkasından bir hadis getiriyor. Wallahu fiyavnil abdi ma kenel abdu fiyavni ahihi. Bu ee, şeyde geçen bir hadistir arkadaşlar. Ee, Müslüm'de geçen bir hadistir. Hadis <gülüyor> ben buraya not almıştım. Evet. Müslüm'de geçiyor. Kitabı Zikir ve Duada geçiyor. Bakabilirsiniz. Zikir ve Dua kitabında babu babu fadl-i ichtima'i babu fadl-i ichtima'i ala ala Kur'an ve ala ve ala zikir. Böyle bir bab olması lazım. Zikir ve Kur'an okumak için toplanmanın Fazileti böyle bir bab var e, şeyde sahih müslimde orada uzun bir hadis kim kardeşinin bir ayıbını örterse Allah da onun ayıbını örter kim kardeşinin zorluğunda onu kolaylaştırırsa Allah da onun zorlarını kolaylaştırır kim kardeşine e, dünya ve ahiret sıkıntılarından bir sıkıntıyı giderirse Allah da onun dünyada ve ahirette sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir ve devamında diyor ki Allah kul kardeşinin yardımı üzerinde olduğu sürece Allah da onun yardımıdır. Unutmayacağımız bir kaideyi hemen buraya ekliyoruz. Bu kaideyi ezberliyoruz arkadaşlar. Unutmamamız gereken bir kaide. Bu kaideyi ne yapıyoruz? Ezberliyoruz. Bunu İbn-i Kayyım e, de söylüyor. Rahmet yardımlarına söylüyor. Bakın bu kaideyi buraya söylüyorum. Sen Allah'ın kullarına nasıl muamele edersen Allah da böyle mi yazılıyor? Sana şurada ayrı var. O şekilde muamelede bulunur. Yazısı çok kötü demeyin arkadaşlar. Önümde bir cam buradan yazıyorum. Yani böyle kenara alsam böyle şey yapsın, daha güzel yazarım. Yazın çok kötüymüş hocam diye şey yapmayın. Ee, eleştirmeyin sakın. Tamam mı? Benim yazım güzeldir. Böyle kitapların üzerine yazıyorum ya. Hediye kitap gönderdiğim zaman ee, yazım güzeldir benim. Eleştirmeyin hemen. Neyse. Kaidemiz bu. Sen Allah'ın kullarına nasıl muamelede bulunursan Allah da sana öyle muamelede bulunur. Niçin? Ben Allah'ın kuluyum. Ben Allah'a aitim. Sen bana yani Allah'a ait olan bir şeye Nasıl muamelede bulunursa Allah da sana öyle muamelede bulunacak. Ee, misal vermek böyle durumlarda pek uygun değil ama anlaşılsın diye misal veriyorum arkadaşlar. Anlaşılsın diye misal veriyorum. Bakın dinleyin. Ee, bir baba var. Çocukları var. Anne vefat etti. Bir anneyle evlendi. Çocuklar annenin üvey çocuğu. Anne çocuklara nasıl davranırsa baba da anneye öyle davranır. Anne çocuklara kötü davranırsa baba anneye iyi davranmaz. Çünkü o çocuklar babanın. Babaya ait olan bir şeye sen iyi davranırsan baba da sana iyi davranır. Bu hayatın her alanda böyledir. Bu aynı zamanda bizim dinimizde de en önemli kuraldır. Ben Allah'ın kuluyum. İnna lillah ben Allah'a aitim. Sen bana yani sen Allah'a ait olan bir şeye nasıl muamelede bulunursan Allah da sana öyle muamelede bulunacak. Sen Allah'ın kuluna merhamet edersen Allah sana merhamet edecek. Sen Allah'ın kullarına cömert davranırsan Allah sana cömert davranacak. Sen Allah'ın kullarını affedersen Allah seni affedecek. Sen Allah'ın kullarına cimri davranırsan Allah da sana cimri davranacak. Sen Allah'ın kullarına zulmedersen Allah senin zulmünü başına geçirecek. Unutma bir Müslümana zulmettiğin zaman o Müslümana zulmettin değil Allah'a ait olan bir şeye zulmettin. Bir Müslümana kötülük yaptığın zaman Allah'a ait olan bir şeye kötülük yaptın. Bir Müslümanın hakkında gıybet ettiğin zaman Allah'a ait olan bir şeyin hakkında gıybet ettiğin. Dikkat edin arkadaşlar. Amellerimize dikkat edin. Küçücük şeyler bizim bütün amellerimizi ifsad edebilir. Allah'ın kullarına merhameti davranacaksınız. Allah'ın kullarına iyi davranacaksınız. Allah'ın kullarına hüsnü muamele ile muamelede bulunacaksınız ki Allah da size böyle muamelede bulunsun. Evet. Ne dedi en son? Bitiriyoruz inşallah. Biraz şey yapın. Ee, Allah belaya uğramış kula yardım edene rahmet etsin. Ferrahimehullah bu dua cümlesidir. Allah ona rahmet etsin. Kime? Men. Şu kimseye rahmet etsin ki e'ane müptela. Müptelaya uğrağın. Yardım. E'ane yardım etmek. İstian ediyoruz ya. Buradan geliyor. Bu hadisi ezberliyoruz arkadaşlar. Bu hadisi ezberliyoruz. Wallahu fiyavnil abdi ma kanel abdu fiyavnı ahihi. Hadis bu. Tamam mı? Şurası arkadaşlar. Ben tekrar okuyorum. Bu hadisi ezberliyoruz. Oldu mu? Bu hadisi ezberliyoruz. Vallahu <gülüyor> Fi auni'l abdi ma kana'l fi auni ahihi. Ben şöyle güzel de tercümesini yapayım. Vallahi Allah Fi auni'l abdi kulun yardımındadır. Auni'l abd kulun yardımındadır. Ma kana'l kul olduğu sürece fi içinde abnu ahihi kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da kulunun yardımındadır. Sen Allah'ın kullarına yardım ettiğin sürece Allah da sana yardım edecektir. Allah size rahmet etsin. Bu konuda bize fetva verin diyerek çok güzel bir şekilde soru sormuş. Bu sorunun cevabına geçeceğiz inşallah. Fe şeyh şeyh alim Allame ibni kayım dedi ki diye geçeceğiz. İnşallah önümüzdeki bir sonraki derste yani ertesi gün. Bu dersimiz e, arefe günü akşam atılıyor. Yani Ramazan'ın birinci günü arefe günü akşam oluyor zaten. Ondan sonra her akşam atılacak inşallah. Peki ben çok zevk aldım. Biraz uzun sürdü. 44 dakika sürdü. Kusura bakmayın bu kadar sürmeyecek. Biraz İbni Kayyım'ın hayatından bahsettiğimiz için bu kadar sürdü. E, 25-30 dakikada kesmeye çalışacağım. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Rabbim bu Ramazan vesilesiyle bütün hayırları size acil kılsın. Rabbim bu Ramazan vesilesiyle... Bütün şerden size Bütün şerden sizi muhafaza buyursun Rabbim bu Ramazan'da kalplerimizi ıslah etmeyi Amellerimizi düzeltmeyi bize nasip etsin Arkadaşlar sitemizde yorum bölümü var Dersin nasıl geçtiğini Olumlu ya olumsuz yorumlarınızı yaparsanız Ben bu dersleri bilerek Şey yapmadım Ramazan'dan önce çekmedim Sizden gelen tepkilere göre yeni yeni Dersler çekeceğim hocam şöyle olsun Böyle olsun şeklinde Hem bana dua etmenizi istiyorum Orada yorumlar kısmında Sitemizde var zaten hem de yorumlarınızı alayım bu yorumlarınız vesilesiyle önümüzdeki dersleri de şekillendireceğim peki ve ahiru darvana elhamdülillah rabbil alamin